Geç. Çözüm Dergisi Dershanelerin... Türkiye Radyoları'nın tek arkası ömrülü komedi programı sevgiler, saygılar, hürmetler... Dinleyiciler, hükümet bugünlerde yeni bir sivil anayasa üzerine çalışmalarını sürdürürken... ...yeni anayasa daha çıkmadan ortada fol yok, yumurta yokken... ...çıkmayan, olmayan maddeler hakkında şimdiden tartışmalar başladı. Herkes yeni anayasada kendine ait maddeler olsun istiyor... Tartışmaların merkezinde maalesef yine e, türban tartışmaları var ve yeni sivil anayasa taslağına kökten karşı çıkan e, Gök Başkanı Sayın Erdoğan Beziç ilk defa canlı yayında e, yanımızda Rica ederim Ömer Bey yanınızda değilim aksine karşınızdayım Siz yeni anayasadan yanasınız bense değilim nasıl yanınızda olabilirim <gülüyor> Bu yeni anayasa kabul edilemez kabul edilmesi dahi teklif edilemez Teklif edilse de kabul edilemez. Kabul edilse de teklif edilemez. Ben sizin karşınızdayım. <gülüyor> ee, e, e, sayın Beziç e, o zaman özür diliyorum. Efendim ben hemen e, şunu sormak istiyorum Sayın Beziç. Efendim yeni sivil anayasa daha taslak halinde ortada e, çıkmış bir şey yokken buna rağmen e, bu taslağa e, karşı çıkılıyor. Çıkıyorsunuz. E, bu anayasaya niye karşı çıkıyorsunuz? E, yoksa 82 anayasasından memnun musunuz da karşı çıkıyorsunuz? 82 demişken 84 grubunu hiç dinlediniz mi? 86 Dünya Kupası'nı kim kazandı? Bu bağlamda bu sivil anayasa olası bir İstanbul depremini tetikler mi sayın bey? Şimdi Ömer Bey, çok önemli bir konuya değindiniz. Ben de zaten bunu anlatmak için buradayım. Evet. Bu yeni anayasa... Özgürlüklerin önüne pranga vuracak ve özgürlüklerimizi de elimizden alacak bir anayasa taslığıdır. Neden efendim? Çünkü, çünkü bu anayasa sayesinde türban üniversiteye girecek. Ardından rektörlere zorla çarşaf giydirilecek. Top sakallı doçentlere çember sakal zorunlu hale gelecek. Hatta salı perşembe orucu tutmayan öğrenciler fişlenip zorla hacca gönderilecek. <Gülüyor> E, efendim e, gerçekten şok iddialar bunlar. Şok şok şok şok flash flash flash flash son dakika son dakika son dakika haç haç haç oruç oruç oruç oruç. <gülüyor> Peki Sayın Beziç e, efendim e, 4,5 sene iktidar olmuş bir hükümet e, o zaman içerisinde bunları yapmadı da şimdi mi e, yapsın e, bu hükümet? Daha ne yapsın yani bu durum olası bir e, ekonomi krizide tetikler mi e, Sayın Beziç? Bakıyoruz. Bakıyorum efendim. Size daha korkuncunu söyleyeyim de siz de olayın vehametini fark edin. Tamam. Ufkunuzu açmak için buradayım ben. Evet. Meşhur kırmızı başlıklı kız diye bir masal var. Evet kırmızı başlıklı kız biliyorum evet. Bunu herkes biliyor. Hani kurdu var, kurt var anneannesini babaannesini yiyor evet. Evet. <gülüyor> evet. Bu masal aslında kırmızı şapkalı kızdır. Kırmızı şapkalı kız. Evet aynen öyle hatta fötür şapka. <gülüyor> Bu hükümet kırmızı şapkalı kızı değiştirip Kırmızı başlıklı kız yapmıştır. Kırmızı başlıklı kız yapmıştır bu hükümet. Evet. Daha da kötüsü, bunların asıl hedefleri bu masalı kırmızı türbanlı kız yapmaktır. <gülüyor> kırmızı türbanlı kız yap. Şok şok şok flash, flash flash flash son dakika son dakika son dakika kırmızı türbanlı kız kurbulut kırmızı kırmızı türbanlı kız kırmızı türbanlı kız gerçekten şok itinardı ne, ne <gülüyor> Evet <gülüyor> bugün bugün bugün bu bacak kadar kıza başlık taktıran yarın. Hey diye türban taktırır. Polyanna'yı çarşafa sokar. Keloğlan'a çember sakal bıraktırır. Saçını uzattırır. Ortadan üçe ayıptırır. Çember sakal bırakılamaz. Bırakılması dahi teklif edilemez. Teklif edilmesi bile e, uygun değil. Sakin olalım Sayın Beziç. Değerli dinleyiciler gerçekten ilk defa canlı yayında şok iddialar. E, Sayın Beziç, ben şunu merak ediyorum. Yani... E, bu ülkede top sakallar da var, e, işte e, normal sakallar da var. Yani sakala niye şey yapıyorsunuz efendim? Yani isteyen sakallı, isteyen sakalsız olsa, yani isteyen e, istediği gibi olsa, yani diyeyim efendim, neden e, e, efendim? Evet. Çünkü sakal siyasi simgidir. Evet Bunlar, bunlar ata sözlerini bile irticaya alet etmiştir. Nasıl etmiştir efendim? Yani ya çok açık. İşte irticağa ata sözleri. Sakalım yok ki sözüm geçsin. Ne demek bu? Sakallı olmayan konuşamıyor mu? Sonra yukarı tükürsem bıyık, aşağı tükürsem sakal. Ne demek bu ya? Ya yukarı tükürsem burun, aşağı tükürsem çene şeyler olmuyor mu? Daha da ötesinde her sakallıyı deden sanma. Nedir bu? Nedir efendim? Sakal bırakmayı teşvik eden gerici atasözleridir bunlar. Bu atasözleriyle Cumhuriyet'in temelleri kökünden yıkılmaya çalışılmaktadır. Buradan, Sayın Başbakan Erdoğan'a sesleniyorum. Seslenin efendim. Sayın Erdoğan, Sayın Erdoğan, bakınız, bakın, bak. Senin adın da Erdoğan, benim adım da Erdoğan. Benim adım bundan sonra Erdoğan Kemal olsun. İşte bu yüzden, işte bakın bu yüzden anayasaya karşınız. E, evet dinleyiciler, Sayın YÖK Başkanı Erdoğan Beziç, canlı yayın konuğumuz ve kendisiyle devam ediyoruz konuşmaya. Efendim, e, bu sivil anayasa taslağına karşı diyorsunuz ama Geçen gazetelere yansıdı. Siz daha önce bundan 10 yıl önce kadar 82 anayasasına karşı olduğunuzu, değişmesi gerektiğini hatta Kemalizm ideolojisi anayasada yer almamalı şeklinde falan şeyler söylemişsiniz. O zaman öyle diyordunuz, şimdi böyle diyorsunuz. Yani bir öyle bir böyle diyorsunuz. Niye diyorsunuz? Bu durum olası bir siyasi krizi tetikler mi? <gülüyor> O zaman öyle demiş, siz doğrudur. Evet. O zaman demiş olabiliriz ama ama o doğrular şimdi doğru mudur? İşte önemli olan bu doğrudur. Evet. Bakın, bakın, bakın. Bu ülkede anayasa değişecekse biz değiştiriyoruz. Bu memlekete özgürlük getirilecekse biz getiririz. Başkasının getirmez, teklif edilemez. Teklif edilmesi de getirilemez. Getirilirse de teklif edilmesi uygun olmaz evet. diye düşünüyorum. Evet. Peki Sayın Beziç efendim kamuoyunda şöyle bir Kanat var. Deniyor ki üniversitelerimiz bilim üretmeli, araştırmalar yapmalı, bilim adamı falan yetiştirmeli. Ancak yök adam yetiştireceğine hükümete laf yetiştiriyor deniyor. Yök'ün başka işi yök mü? Diye de espri şeklinde bir şey söyleniyor. Evet. Ee, yök daha neler? Ben de böyle bir espriyle karşılık vereyim. <gülüyor> yök, yök daha neler? Tebrik ediyorum Sayın Beziç. Evet. Bunlar uydurma, hatta montaj ve komplo. Anayasanın birinci maddesi der ki Nedir efendim? Yök kaldırılamaz. Kaldırılması dahi teklif edilemez. Teklif edilmesi dahi teklif edilemez. Bu bağlamda üniversiteye türbana geçit yök. <gülüyor> Sayın Beziş, efendim e, laf dönüp dolaşıp yine türbana geliyor. Yani türban neden bu kadar e, e, olay oluyor? Neden bu kadar karşısınız? İsteyen istediği kılık kıyafetli okula gitse hoş olmaz mı? Nasıl olur? Bu durum olası bir anayasa krizini tetikler mi? Ya da... E, Evet. Bakın benim türbanla bir sorunum yok evet. Benim anneannemin babaannesi türban takarmış Bizim hizmetçi Makbule var O da türbanlı Sonra kapıcımızın karısı başörtülü Evet. Hatta benim dedemin askerlik arkadaşı müftüymüş evet. <gülüyor> Hükümetin yaptığı bu sivil anayasa Türkiye'yi ortaçağa Barnimolos taş dönemine götürür Türkiye bu gidişle Malezya olur. Türkiye Malezya olamaz. Olmaz dahi teklif edilemez. Teklif edilmesi e, Malezya e, anayasasına e, göre e, aykırıdır. Evet dinleyiciler Sayın Beziç Türkiye Malezya olamaz dedi. E, peki halkımız bu konuda ne düşünüyor? Sizler ne diyorsunuz? Hemen bugünkü anket sorumuzu veriyoruz. Türkiye aşağıdakilerden hangisi olmaz? A- İran olmaz, B- Malezya olmaz, C- Arabistan olmaz... D. Bu kadar da olmaz. Ee, anayasa yazın, boşluk bırakın, 38.98'e gönderin. Yeni anayasada sizin de bir maddeniz olsun değerli dinleyiciler. Ee, Sayın Beziç, efendim teşekkür ediyoruz. Son sözlerinizi alıp programımızı bitirelim inşallah. Ne demek son sözlerinizi alalım? Bizi susturamazsınız. Susturmamızı dahi teklif etmenizin söz <gülüyor> listesini yolları tek arkasözürük komedi kurulur, perişan var çünkü kadar perişan var mergüç üç saatlerdi yanlış ya, dünya radyoda yazan benim var pekin oynayanlar benim var pekin ahmet bozkuş teknik yapıp benim var pekin ah ad dinleydin ne çözüm dergisi dershaneleri perişan efemi sundu ben Nida Ümitlü çözüm dergisi dershaneleri ile sınava hazırlandım geçen yıl eşit ağırlık 2 ham puanım 195'ti bu yıl 254 puana ulaştım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 Çift Saatler'de Dünya Radyo'da Dinleyiciler Perişan FM'in en eski yeni bölümlerini Perişan FM'in internet sayfasından dinleyebilirsiniz Perişan, Perişan e ulaşmak için www.perishanfm.com